Namaz Müslümanın her gün beş kere namaz kılması farzdır. Namaz, dinin direğidir. Bir namazı vaktinde kılmayanın, bunu hemen kaza etmesi de farzdır. Bir namazı kılmayıp, kaza da etmeyen, cehennemde binlerce sene yanacaktır. Ya namaza ehemmiyet vermeyen, Vazife olduğuna inanmayan mürtet olur, imanı gider, cehennemde sonsuz olarak yanacaktır. Namaz ayakta kılınır, ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan hasta yatarak ima ile kılacaktır. Bunu da yapamayan öldükten sonra iskat yapılması için vasiyet edecektir. Zengin akrabası bulunmayanın, komşuları iskat yapıp, bunu cehennemden kurtarır. Müslümanların, Müslüman komşular arasında ev tutmaları lazım olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Namazda, ayakta durmaya kıyam, eğilmeye rükû, başını yere koymaya secde, oturmaya kade denir. Bu dördü, Namazın rükünleri rekâtlarıdır. Sabah namazı dört rekât olup ikisi sünnet, ikisi farzdır. Öğle namazının ilk dört rekâtı sünnet, dört rekâtı farz, iki rekâtı son sünnet. İkincinin dört rekâtı sünnet, dört rekâtı farz, akşamın üç rekâtı farz, iki rekâtı sünnet. Yatsının İlk 4 rekat sünnet, 4 rekatı farz, 2 rekatı son sünnet, 3 rekat vitir namazı vaciptir.